Efendim gıybetle alakalı bir soru var. Gıybet nedir? Hangi konularda gıybet haram olmaz? Bazen iş yerinde çalışan elemanlar konusunda performans ve benzeri konularda gıybet ediyor gibi oluyoruz ya da haklarına konuşuyoruz demişler. Başka kişiler hakkında gıybet için konuşmuyoruz ama bu konuşulması gereken durumlar gıybet sayılır mı? Efendim gıybet bir kimsenin kıyabında kendisi yokken onun duyduğu zaman hoşuna gitmeyecek bir Üzülecek, canı sıkılacak bir söz söylenmesidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer kıyabında konuştuğum şey adamda varsa gıybet olur. Yoksa iftira olur. Şeklinde açıklama yapmış. Dolayısıyla diyelim ki ben sizin olmadığınız bir yerde sizden bahsediyorum. Sizin hakkınızda ileri geri konuşuyorum. Atıp tutuyorum diyelim. Ee, bu sözleri siz duyduğunuz zaman eğer hoşunuza gitmezse, üzülüyorseniz canına sıkılırsa işte o gıybettir. Efendim ne zaman bir kimsenin aleyhinde konuşulabilir? Ee, bir başka Müslümanı canına, malına, onuruna gelebilecek bir zarardan veya kamuya ait bir zarar vermesinden korunmak, korumak için bir kimsenin aleyhine konuşabilir. Şöyle diyelim. Bir namus düşmanı insan var. Irz düşmanı bir insan. Zinakar bir insan var. Veya hırsız bir insan var. Veya bir terörist var. Bir katil var. Bir hırsız var. Efendim sizin yanınıza girip gidiyor. Evinize girip, girip giriyor. Ama siz o adamı tanımıyorsunuz. Ama ben tanıyorum mesela. O zaman diyelim ki kardeşim bak bu adama dikkat et. Bu hırsızdır. Veya bu adama dikkat et. Bu biraz namus düşkünü bir adamdır yani e, zinakardır e, deyip o Müslümana bir zarar Uyar gelmemesi için de. onun kötülüğünden e, kurtulmak üzere bunu söyleyebiliriz. Bu seddi zarariyle demiş veyahut da nehy-i münker dediğimiz yani kötülükleri e, önlemek veya e, kötülükleri men etmek kabilinden dini bir görevdir. Onun dışında e, bir insanın aleyhinde hoşuna gitmeyecek şeyler söylemek gıibettir. Cenabı Kur'an-ı Kerim'de bela ya tabadukum bada birbirinizin gıybetini yapmayın buyuruyor. Yani e, ve insanların birbirlerini gıbetini yapmasını da e, ölen bir kardeşinin etini yemeye benzetiyor Peygamberimiz Aleyhissalatu Bu da bunun çirkinliğini ifade ediyor. Gıybet etmek e, bütün e, fakihlere göre bu ayete ve bu ayet sadedinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine dayanarak gıybet etmenin büyük günah olduğunu söylemişlerdir. Gıybet eden kimse hem Allah'a tevbe etmesi gerekir çünkü Allah'ın bir yasağını işlemiştir. Hem de gıybet ettiği kimseden helallik dilemesi gerekir. Evet